Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar İlmaz Arta Bey, buyurun. İki sorun vardı ama bir tanesi şu anda aklımdan çıktı. İnşallah sorun bitene kadar hatırlayabilirsem onu da soracağım. <gülüyor> İnşallah, buyurun. Ee, e, camide vakit namazından sonra namaza gittiğimizde bizden önce e, cemaat olurmuş, namaz kılınmış. E, biz gittiğimizde farz namazı kılarken e, tek başımıza veya tekrar cemaat olduğumuzda kamet getirmeye gerek var mı yok mu? Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz Yılmaz Bey. Yılmaz Bey'in sorusu bir kişi camiye gittiğinde orada cemaatle namaz kılınmışsa kendisi tek başına o farz namazı kılacaksa kamet getirmez. Cemaatle kılacaklarsa yine kamet getirilmez. Yani vakit namazı camide cemaatle kılındıktan sonra oraya giden kimseler ister tek başlarına o vaktin farzını kılsınlar. isterse topluca cemaat halinde bir daha kılsınlar. Kâmet getirmeleri gerekmez. Hmm. Getirseler olur mu yoksa getirmemeleri yani getirmeleri daha mı Getirmeleri mıydır? gerekmez. Bakın şimdi getirilmez yani daha doğrusu. Hmm. Ha getirirse. Uygulamaya aykırı davrandıkları için hatta kerahet söz konusu olur. Hmm. Yani kâmed getirilmemesi, getirilmemesi asıldır. asıldır. Evet.